Beyat hakkında soru ve cevaplar Bu zamanda pek çok insanların malı haramdır. Mesela mallarında faiz vardır, zekat vermezler yahut gasp etmişlerdir. Her nasıl olursa olsun malı haramdır. Bazıları Fatiha'yı güzel bilmezler. Nikahları batıldır. Hem mesela Hanefi'ye göre 32 farzı bilmeyen kimselere tarikat vermek caiz mi? Hem mesela tesettüre riayet etmeyen kadın tarikat alabilir mi? Hem mesela mirasta Kur'an emrini kabul etmeyenler tarikat alabilirler mi? Cevap Mevlana Halid Şehre Zuri'nin mektuplarından naklen Şeyh Muhammed Hani El-Behçetü Seniyye adlı eserinde şöyle buyurur. Şeyhin tarikat vermesi caiz olduğu gibi Soruda sıfatları beyan olunanların tarikat almaları da caizdir. Yalnız tarikat adab-ı usulü onlara tebliğ olunur. Haram işlemekten vazgeçirilir. Yani onlara tarikat verilir ve tebliğ yapılır. Mesela bir mümin amelinde riyayı müşahede etmekten dolayı amelini terk edemez. Bilahare istiğfar eder. Tarikata girmek ayrıdır, kemalatı kazanmak da ayrıdır. Başlangıçta tarikatın teferruatı tebliğ edilemez. Salik, tediricen kesbi kemal eder, çalışır. Ez cümle, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bazılar dört vakit namazı kılmak üzere, bazılar birkaç günaha müptela olduğundan bir iki günaha devam etmek üzere beyat etmişlerdir. Peygamber aleyhissalatu vesselam da onları kabul etmiştir. Bilahere böyle beyat edenler, Peygamberin feyzu bereketinden ve sohbetinin tesirinden tüm günahları terk etmişlerdir. Başlangıçta sıkı bir yol takip edilmemiştir. Fakat bin netice böyleler kesb-i kemal etmişlerdir. Şeyh de peygamberin varisidir. Aynı sünneti yapar. Beyatten sonra ıslah-ı nefs ona nasip olmuş zevat yetişir. Olmayanlar da yolda kalır. Üstad Bedi o zaman Tarikat zamanı değildir. İman kurtarmak zamanıdır. Sözü ile bu edebe işaret etmektedir. Yani iman şubeleri tamamlanmış olursa, tövbenin akabinde Müslim, kesbi kemal etmekle günahlarını terk eder. Muşarun-ileyhinin meşrebi ile diğer zamanın meşayihinin arasındaki fark şudur. Üstad, eserden müessire yükselme yolunu daha tercih etmiş. Binaenaleyh, Salik akli delillerle iman şubelerini takviye etmekle beraber kesbi kemal eder. Tedricen günahlarını terk eder. Halis bir Müslüman olur. Diğer meşayih'tan çoğunluğu teşkil eden kısım müessirden esere iniş yolunu tercih ettiler. Dediler ki kişi ne olursa olsun tövbeye girsin, tarikat alsın, zikretmekle kalbini temizlesin kalbin temizlenmesiyle beraber müntesib kesbi kemal eder. Bin netice nefsini günahlardan temizler. Başlangıçta iki yol birbirinden ayrı olmasına rağmen nihayette iki yol birleşir. İki yolun birleşmesinden sonra kesbi kemal etmek kolay olur. Ne faide ki sufi olmayan alim, alim olmayan sufi zihin şaşılığından dolayı bu hakikati idrak etmekten aciz kaldılar. Birçok ehli tarikat, beyattan evvel istihare yapmayı, hem şeyhe, hem de müride şart koşmuşlardır. Ancak sıddiqilerin çoğu, müntesibin, icazeli şeyhe itimat etmesini caiz gördüler. Ancak ittifakları şuradadır. Mürid, şeyhinin tam mukabilinde oturup, sağ eliyle onun elini tutar. İstiğfar, ...veya konuştukları dil ile tövbe ederler. İlk beyatte abdest, gusül, tövbe namazı, ...silsile şeyhlerine Fatiha okumak talim edilir. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi, ...beyat esnasında ve sonrasında sünnetle amel yapılır. Rüya, keşif gibi şeylerin maksat olmadığı beyan edilir. Bidatlerden sakınmak emrolunur. Hülasa, şeriatin öğrenilmesi sözle ve fiilen şeyhe vaciptir demiştir.